Çocuklarının cehenneme gitmesini istemezler. Nasıl insan çocuğu oğlunun kızının yanmasını istemezse Deccal'a kanmasını da istememelidir. E bizim nesillerimiz, bizim parçalarımız da Deccal'a uyarak kafir olmasınlar. Allah'a şirk koşmasınlar. E, efendim, e, inşallah şuurla hareket etsinler. Deccal'a karşı direnebilsinler. İslam'da sebat edebilsinler diye. Biz bugün bu sohbetleri yapıyoruz. Bunlar bir e, efendim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 Batılı, hak gösteren bir fitne sahibi. Aldatıcı manasına. Allah şerrinden muhafaza Ondan sonra tabii lakabı Mesih. Mesih, İsa Aleyhisselam'ında da lakabı. Bazıları bundan arası ayrılsın diye buna misih diyorlar falan ama aslında ikisinin de lakabıdır. Hadis-i şeriflerde de geçiyor. Tabii İsa Aleyhisselam'a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 ee, çivi gibi. Öyle olacak. Efendim, gözleri ayıplı. Tabii hadis-i şeriflerde hadis-i Sağ gözü şöyle, sol gözü böyle biraz rivayetler farklı ve muhtelif ve fazla. Ee, bu itibarla ee, hadis-i şeriflerin özeti olarak toplayacağımız mana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 Ondan sonra zürriyetsiz çocuğu olmamış olmuyor. Bu melun ilahlık taslayacak. İşte bu durumdan sonra yani ben Allah'ım dediği anda o gözünün Yüzüm gibi dışarı fırlaması, öbür gözünün altında et çıkması, öbür gözünün ziyasının, görüşünün gitmesi, ondan sonra kulakları kesilecek. Kulakları da kesik vaziyette böyle. Bütün bu e, şekil değiştirmeler Allah'ın bir gazabın Gazabı. eseri olarak, E ben, ben Allah'ım diyeni Allah ne yapar? Celle Celaluhu onun suretine o rezalet verecek. İşte o zaman anında kefere yazacak. Çünkü anında kefere yazarken zaten her Müslüman okurken ona takva adam diye kimse tabi olur mu? Olmaz. Ancora Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem inna rabbekum Bunun gözleri ayıplıdır diyor. Sizin Rabbiniz'de böyle bir ayıp olmaz. Sen nasıl ilaham diyorsun? Yani gözün kenarında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 Deccal'ın merkebi de en uzak nereyi görüyor ayağını oraya atacak. E tabii yani adam 7 sene de bütün dünyayı mahvedecek fitneye boğacak yani. Öbür eşekle olacak iş mi? Normal giderse. Nereye gidecek? Buradan bizim köye kadar gidene kadar kıyamet bu baba. Ondan sonra Hadis-i Şerif'te öyle buyuruyor. İbn Ebi Şeyber vaat ediyor. Yahrucu'd-Deccal ala himar